O kredisi şey oluyor mu acaba? Faizli oluyor mu? Yani daha doğrusu yanlış mı diye diye sorayım. Kim öğrenim kredisi devlet onu veriyor. Yani faizli vermiyor onu. Yine görünürde bir fazlalık ödeniyor. Fazlalık ödeniyor. Onu bir şeye Bu nedir? bağlıyor galiba. Beyaz eşyaya bağlıyor hocam. Beyaz eşyaya bağlıyor. Aslında o da da çok şey değil yani. Temiz Net, değil mi? Temiz değil. Yani niye? Çünkü mesela çok farklı bir şey. Mesela size ayda 100-100 lira veriyor. Hı hı. E, toplam siz onu mesela 3 senede alıyorsunuz. İşte 100-100 aldıysanız 1200 lira diyor. 3 senede 3600 lira diyor. 3600 lirayı geri alırken aradaki şey farkını alıyor. E, yani orada bir şey sözleşmesi yapmıyorsunuz. Yani e, devletten aldığınız krediye işte yüzde bir, iki şu kadar falan diye bir sözleşmesi yapmıyorsunuz. Hı hı. Devlet size kendiliğine veriyor, onu geri alırken de belli bir fazlalık alıyor. Yani sütten çıkmış aklaşır gibi tertemiz e, diyemeyiz. Yani bir tam bir karzı Hasan değil, ama bir bankadan e, kredi alırken ki yaptığınız bir faiz sözleşmesine de benzer.